Merhaba, yine korkutucu bir haberle başlayalım. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gürcistan üzerinden Türkiye'ye soktukları 500 gram sezyum-137 radyoaktif maddesini satmak isteyen 3 kişiyi yakaladı. Ele geçirilen radyoaktif maddenin nükleer silah sanayi ile tıp endüstrisinde kullanıldığı ve 1 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi. Gürcistan sınırından girdiği tahmin edilen radyoaktif maddenin Ankara'ya bu kadar rahat bir şekilde nasıl ulaştığı bilinmiyor. Greenpeace, Ankara'da ele geçirilen ve 500 gram sezyum-137 maddesinin Fukushima'da yayılan miktarın yaklaşık %5'i oranında olduğunu hesapladı. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun bir an önce bu konuda bir bilgilendirme yapmasını talep eden Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası sorumlusu Cenk Levy, sezyum-137 en yüksek seviyeli radyoaktif nükleer atık kategorisine giren tehlikeli maddelerin başında geliyor. 500 gram doğaya karışırsa Fukushima'da yayılan sezyum-137'nin %5'ine denk Radyoaktif salınım ve kirlilik yaşanabilir. Bu halk sağlığı açısından son derece ciddi bir durum. Halkı nükleer tehditlerden koruması, bilgilendirmesi ve yönlendirmesi gereken kurum olan TAEK ise hala bu konuda bir açıklama ve bilgilendirme yapmadı. TAEK derhal 500 gram sezyum 137'nin ülkeye neden ve nasıl girdiğini ve en önemlisi nasıl muhafaza edileceği konusunu kamuoyuna açıklamalı dedi. Greenpeace tarafından yapılan bir araştırmada Almanya'nın nükleer enerjiden vazgeçmesi için 44 milyar avro masraf yapması gerektiği tespit edildi. Bu masrafı nükleer enerji devlerinin karşılaması gerekiyor. Nükleer enerji holdingleri ION, RWE, Vattenfall ve ENBW bunun için yaklaşık 30 milyar avroluk bir fon oluşturmuşlardı. Bu para kenara kondu. Greenpeace'e göre bu fon şimdiye kadar birikmiş faizleriyle nükleer enerjiden vazgeçmek için yeterli olabilir. Greenpeace nükleer enerji devlerinin fonunun bir kısmını devletleştirerek uzun vadede nükleer çöplerin depolanmasında kullanılması yönünde uzlaşma teklifi yaptı. Çevrecilerin planına göre nükleer enerji devleri kalan parayı 2040 yılına kadar nükleer santrallerin tamamen ortadan kaldırılması için kullanabilir. Kuzey Kore'nin geçen Kasım'da ölen lideri Kim Jong-2'nin vasiyetinin ülkesine nükleer silah üretmeye Devam et, etmesi olduğu iddia edildi. Japonya'nın en popüler dergilerinden Shukan Bunshun, Jim Kong 2'nin ardından kalanlara balistik füzeler ile biyolojik ve silah, nükleer silahlar üretmelerini tavsiye ettiğini yazdı. Vasiyetnamede Koreli liderin nükleer silahlar, balistik füzeler ve biyolojik silahların muhafazası ve sürekli olarak geliştirilmesinin Kore Yarımadası'nda barışı korumanın tek yolu olduğunu yazdığı iddia edildi. Silahların hele kitlesel imha silahlarının barışı koruyamayacağı artık bilinen bir gerçek. Umuyoruz Kore'de yaşayan insanlar da bu saçma vaziyeti izlemezler. Liderler de gelecek kuşakların kendi doğru kararlarını verme gücüne güvenirler. Güney Sudan'ın geçtiğimiz yılın Temmuz ayında Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından iki ülke arasında petrolün paylaşımı konusunda yaşanan anlaşmazlıklar çatışmalarla sürüyor. Güney Sudan petrol rezervlerinin %75'ini elinde bulundururken Kuzey'in de elinde bu petrolleri dünyaya ulaştan boru hatlarının bağlı olduğu limanlar ve rafineriler bulunuyor. Güney Sudan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından bazı petrol bölgelerinin statüsünün İki taraf arasında şiddet içermeyen yöntemlerle Nisan ayına kadar çözülmesi konusunda mutabakata varılmıştı. Ancak Güney Sudan'ın petrol üretimini durdurmuş ve Kenya ile yeni bir hat anlaşmasına varmıştı. Afrika Birliği pazartesi günü başlayan çatışmalarda Sudan'a ait Hicriç kentindeki petrol sahasına giren Güney Sudan birliklerinin geri çekilmesini isterken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban ki moon da tarafları işgal ettikleri topraklardan çekilmeye ve ivedilikle ateşkes ilan etmeye çağırdı. İstanbul Milletvekili Levent Tüzel Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen 2B tasarısının yeni bir insanlık suçu olduğunu söyledi. Tüzel tasarıyla çok açık bir şekilde orman alanlarının tahrip ve talan edildiğini 17 bin orman köyünde yaşayan 9 milyonu doğrudan ilgilendiren düzenlemenin doğrudan tüm ülkenin geleceğini tehdit ettiğini ve Tarım Orkam Sen ve Tmop gibi sendika ve meslek örgütlerinin görüşlerinin de dikkate alınmadığını söyledi. Tüzel şimdilik 1 milyon 337 bin hektar alan satıştan toplamda 3 milyar milyon dönüm 2B arazisi ranta açılmıştır dedi. Anlaşılan bu rantlar bu şekilde devam ederken bundan köyde yine her zamanki gibi kaybedecek. Doğa hayatı koruma uğruna verdiği mücadeleyle ünlenen Wiebo Ludwig kansere yenik düştü. Kimilerine göre kahraman kimilerine göre ekoterörist olarak nitelendirilen 70 yaşındaki Wiebo Ludwig Alberta eyaletine bağlı Haidt kırsalındaki çiftliğinde hayata veda etti. Kanada'nın Alberta ve British Columbia eyaletlerinden doğal gaz çıkarılmaya başlanmasının ardından Viebo Ludwig doğal gaz kuyularından üretim sırasında çevreye yayılan hidrojen sülfürün insanları zehirlediğini belirterek protesto eylemlerini başlatmış. 2001'de doğal gaz boru hattına bombalı saldırıda bulunmaktan tutuklanmış ve 28 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ludwig hakkındaki birçok suçlamadan ise Delil yetersizliği sebebiyle beraat etmişti. Ludwig'in hayatı 2003 yılında The Burn adlı filme de konu olmuştu. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.